1962 numaralı konu, ashabın, bir ağaçtan Hazreti Peygamber'e olan muhabbetinden dolayı inleme sesi duymaları, Allah'ın Rasulü Cuma günü sırtını bir ağaca veya bir hurma kütüğüne dayayı putbe okudu, ensardan bir kadın veya bir erkek, ey Allah'ın Rasulü, sana bir minber yapalım mı, dedi, Hazreti Peygamber, dilerseniz yapınız, dedi, bunun üzerine bir minber yapıldı,